Murat Can Tombil. Herkese merhabalar 94.9 Açık Radyodosunuz Ve iklim için Programı Başladı Ben Can Tombil Ben Yüce Asan Ben de Ömer Madran Aynı zamanda desteği için dinleyicimiz Erol Malçako da buradan çok teşekkür ederiz Bugün çok kıymetli iki konuğumuz var. Türk Toraks Derneği'nden doçent doktor Osman Elbek ve yardımcı doçent doktor Nülfer Aykaç hava grubundalar aynı zamanda. Bize havalarla ilgili durumumuzu anlatacaklar biraz. Malum çok temiz bir havası olmuyoruz ama işin küçük detaylarını onlardan öğreneceğiz. Hoş geldiniz. Merhaba hepinize, Merhaba, günaydın. Hoş geldiniz. hoş geldiniz. Günaydın. Ayrıca Ömer Madran'ın da bu derneğin Fahri üyesi olduğunu <gülüyor> bildirmekten... <gülüyor> Onur, üyesi. Onur üyesi. Onur üyesi olduğunu. Onur üyesi, evet. evet. Ee, i̇sterseniz e, önce nasıl bir hava soluyoruz? Biraz buradan başlayalım. Ee, bize havamız hakkında biraz bilgi verin. Sonra bunların ne tür problemlere yol açtığını ve nedenleri üzerine ayrıca duralım. Tabii. Ee, bizim cep aplikasyondan hemen girmeden önce Hı, baktım. Evet. Ee, Ankara Sıhiye şu an itibariyle 114 mikrogram bölü metreküp PM10 solumaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün izin verdiği sınır 50'dir saatte. İkiye katlamış durumda. İkiye katlamış durumda şu anda. Ankara'da siyasiler rol durumda. Aplikasyon Maşallah. ismini de söyleyebilir misiniz tekrar acaba? Tabii. Nefesiniz cebinizde. efesiniz cebinizde. Biz de zaman zaman kontrol etmeye başladık. Evet. Etnik düzenli hali de getireceğiz. insanları ürkütme pahasına da olsa haklı bir itiraz geldi candan <gülüyor> ama ne yapalım ki mücadele etmek için bunu da bilmek gerekir diye düşündük sonra da. Evet. Son 24 saat İstanbul Ali Beyköy 142'yi vurmuş durumda. 142. 50 sınırken. Uçak atlamış. Tamam. Uçak... keza kartal 8 ve 12 arasında kırmızı ve mor renklerle. 100 ve 150 civarlarında. Kadıköy ve Göztepe ise ölçmüyor. O bu çok kritik değil mi? Ölçülmeyen Niye yerlerde enteresan bir durum var. İstasyon ölçüm dışı. Ee, Göztepe kasım ayından bu tarafa ölçmüyor. Ee, Kadıköy ise son iki üç gündür. Kadıköyün en son ölçtüğü bizim e, hafızamızı aldığımız 200'dü. Partikül madde. Dört katın. 4, 4, katı. 4 katıydı. Ee, Göztepe hiç ölçmüyor. Kadıköy'de son üç gündür. tamamen devre dışı. E, haritalara baktığımızda da Türkiye'de bu yıl bir tek Rize'nin e, biraz temiz hava soluduğu evet. gözüküyor. Bu kirliliğin kaynağı ne? Nedenleri ne? E, tabii Türkiye'deki kritik nokta kirlilik analizleri çok iyi yapılmıyor. E, trafik, e, sanayi ve ısınma. Üç tane temel nokta. Ama lokal olarak istasyon istasyon çalışmak lazım. Bu istasyonda ana problemi yaratan nedir? Biz daha havamızın kirli Dünya Sağlık Örgütü'ne göre standartların üstünde olduğunu kamusal otoriteyle anlaşamadık daha bu noktada. İkinci adımız ondan sonra olacak. Peki havamız kirliyse bunun nedeni nedir? Trafiktir, ısınmadır gibi. E, genellikle sanayinin olduğu yerlerde sanayi daha ağırlıklı. E, doğan Anadolu'da ise ısınma daha ağırlıklı bir problem gibi duruyor. Küresel Metropoller. E, evet ve e, ev içi ısınmada kaynakları, hmm. kömür. Hala çok ciddi kullanılıyor çünkü e, Türkiye'de. Metropollerde de trafik ciddi bir sorun. Partikül maddenin de temel noktalarından biri. Çünkü hala toplu taşım istenilen noktalarda değil. Ve de daha kötüsü toplu taşım hala kömür fosil ürünleriyle e, benzin kullanılıyor. Elektrik gibi bir e, süreç tanımlanmamış durumda. Bunlar temel kirlilik kaynakları gibi duruyor. Bir de galiba yanılmıyorsam hepsini ölçemiyoruz değil mi belli bir miktar kirliliği ölçebiliyoruz bir partikül miktarı şey boyutu daha küçük olan e, zararlıları ölçemiyoruz galiba ya da ölçmüyoruz aslında hava kirliğine yol açan tonlarca zararlı madde var ama temel beş tane zar zararlı maddeden bahsetmek mümkün bunlardan en önemlilerini sıralamak gerekirse partikül madde var Sülfür dioksit var... E, ...karbon monoksit var... ...azot dioksit var ve ozon var. Partikül madde... E, ...biz Türkiye'de yaklaşık... ...200'ün üzerinde istasyon var ve... E, ...burada da spesifik olarak... ...iki tane şey ölçülüyor. sülfür dioksit ve... E, ...partikül madde 10. Partikül madde 10'un şöyle bir... ...önemi var. E, aslında en fazla hava kirletici... ...olarak sorumlu olan madde bu. Ancak 10 partikül... ...bu... E, Maddenin çapını gösteriyor 10 mikron çapını gösteriyor ama biz biliyoruz ki 10 mikron olanlar akciğerin en uç noktasına kadar ulaşmıyor burunda tutuluyor ve bu anlamda partikül 10 ölçmeniz aslında çok bir anlam ifade etmiyor biz biliyoruz ki partikül madde 2,5 akciğerin en uç noktasına kadar ulaşıyor burada ne yapıyor birincisi Enfeksiyonlara yol açıyor. 5 yaş altındaki çocuklarda özellikle akut solunum yolları enfeksiyonlarına yol açıyor. Ne yapıyor? Erişkinlerde kronik bronşitler, alevlenmeler, astımlara yol açılıyor. Buradan sadece burada kalmıyor aslında bakarsanız. Buradan ne yapıyor? Sistemik dolaşıma geçiyor. İnmelere yol açıyor. Yani felçlere yol açıyor veya kalp krizlerine yol açıyor. Ee, ve bu anlamda biz Türkiye'de istasyonlara bakarsak PM2.5 ölçen yaklaşık 30 tane istasyon var. PM biraz önce Osman Bey söyledi bizim istasyonlarımız ölçen ölçülen değerler bir şeye yansıtıyor ama Aslında yansıtan bölüm çok küçük bir miktarı. Belki artık tüm istasyonlarda istasyon sayısının artırılmasını sağlanmalı ama asıl akciğerlere ve sistemik dolaşmayı olacağım ve genel olarak akciğerdeki ve insan sağlığı üzerindeki etkilerine yol açan PM2.5 ...ölçmek gerekiyor. Evet, PM2.5 ölçülmüyor değil mi? Yani ölçülmüyor. 30 istasyon dışında hiçbir yerde ölçülmüyor. O anlamda bunu ölçülmesini sağlamak... ...çok önemli diye düşünüyorum. Esas kanser yapan da bunu galiba değil mi? Akçerleri bu ulaştığı için... ...yani çünkü PM10... ...yukarılarda kılıyor. Burunda Hı. tutuyorsunuz okullarla... ...veya e, burun mukazasından geçmiyor. Ama PM2.5... Veya daha küçük, PM1 var, 05 var, 01 var. Yani küçüldükçe, Akciğerler ulaşım artıyor, nefesinizle birlikte, nefesinizi yani. durduramayacağınıza göre, böyle bir şey yaşamda bağdaşamayacağınıza göre, bir nefesle o küçük partikülleri siz ölçmediğiniz, bilmediğiniz, ne kadar olduğunu hiçbir şekilde fikir üretemediniz partikülleri alıyorsunuz. Düşünün ki Dünya Sağlık Örgütü, Hava kirliliğini görünmez katil olarak tanımladı. Ve dünyada yaklaşık 7,5 milyon insan yılda hava kirliliği nedeniyle öl ölüyor. Türkiye'de bu oran 30 bin civarında. Trafik kazalarını hep söyleriz. Yılda 3 bin civarında bir trafik kazası var. Tabii ki hiç kimse ölmesin. Elbette tek ölmesin. Ama e, hava kirliliği boyutunu düşünürseniz 30 bin inanılmaz. Bu havayı düzelseniz 30 bin kayıp olmayacak. Ve bu gerçekten görünmez Katil diyoruz ve bu konuda dikkati çekmek istiyoruz. Türkiye'nin standartlarından bir eksiği de şu. PM2.5 için kabul ettiği bir sınır da yok. Hani ölçelim. Peki hangisinin üstüne Çevre Şehircilik Bakanlığı ben kirli dediğim sınırı hiç tanımlamamış durumda. O yüzden ölçmeniz de tek başınıza sonuç vermeyecek. Bir noktada örneğin Avrupa Birliği diyor ki 50'nin üstünde olmayacak Dünya Sağlık Kürlük'te eğer olursa da yılda 35 günden daha az olması lazım. Türkiye'de böyle bir sınır da yok. Eğer 35 güne göre Türkiye'yi tanımlarsak 2016 yılında yaptığımız çalışmada Türkiye'de sadece Şile, İzmir Karşıyaka ve Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nin etrafı 35 günden az ...hava kirliliği ile ilgili sorun yaşamamış. Dışında... Diğer 1 milyon nüfusu aşmış... ...büyük kentlerin hepsi... ...ve tüm istasyonlar... ...yılda 35 binden daha fazla miktarda... ...kanser yapan... E, ...hava, toz, solumuş durumda. E, yani aslında... ...her gün soluduğumuz havanın ne kadar ciddi... ...probleme neden olduğu Türkiye açısından... ...ortada. Tüm dünya açısından... ...baktığın zaman her 100 ölümün... ...16'sı e, hava kirliliğine bağlı. Türkiye'de bu 13... Tamamen gelişme ekonomiyle de bağlantılı örneğin Amerika Birleşik Devlet'ten de beş bu her yüz ölümün beşi biz hangi ülkeyle yarışıyoruz derseniz Birleşik Arap Emirlikleri sınırındayız. Hmm. KOAH üzerinden de anlatıyordu geçtiğimiz ay galiba yayınlanan bir haberde derneğin başkanı Türk Toraks Derneği'nin başkanı Profesör Doktor Fuat Kalyoncu toplumumuzda 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH vardır diyordu. Oysa 10 KOAH hastasının sadece biri doktora başvurmuş ve doğru tanı alabilmiştir. KOAH'ın temel nedeni olan kirli hava soluma sorunu son 200 yılda sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkan bir gerçekliktir olarak nitelendirmiş. Hem sigaradan hem de aynı zamanda dışarıda solunan duman, gaz ve küçük parçacıklar nedeniyle kovan oluşabileceğini söylemiş. Tütün dumanı, termik santraller, fabrikalar ve trafikteki arabaların egzozlarından çevreye yayılan kirli hava, ısınma ve yemek pişirme amaçlı evlerdeki soba ve ocaklarda yakılan odun, tezek, ağaç kökleri ve kömürün dumanı, Tozlu iş işyerlerinde soğuduğumuz kirli havanın hastalığa neden olan en önemli sebepleri olarak da gösterilmişti yapılan açıklamada. Evet gerçekten dünyada beş tane temel hastalığın hava kirliliğiyle doğrudan ilişkili olduğunu biliyoruz. Biri kalp krizi sırayla düşünürsem. ikincisi inme. Üçüncüsü koa, kronik obstrüktif akciğer hastalığı. Dört zatürreler ve beş akciğer kanseri. Bu beş Hı. neden zaten dünyada da en çok öldüren, Türkiye'de de en çok öldüren temel nedenler. O yüzden aslında ölümlerimiz kader falan değil. Mevcut sosyal ve ekonomik tabloların sonucunda KUAH tümüyle icat edilmiş bir hastalık. Sanayi devrimi böyle yaşanmasaydı koah diye bir hastalık olmayacaktı. 1900'lerin başlarında Almanya'da otopsi çalışmalarında iki tane olgu sunuyorlar. Çok az bulduk nadir olgu diye sundukları olgu akciğer kanseri. 1900'ler başlarında çok nadir olgu olarak sunulur. Bugün sıradan bir hastalık olarak duruma gelmiş durumda sigara ve hava kirliliği nedeniyle. Evet yani burada şey de çarpıcı bir yeni araştırma da gözüme çarptı. Araştırmanın haberi daha doğrusu ana karnındaki bebeklerin hava kirlenmesinden dolayı bu partikül etkisinden dolayı hatta zeka düzeylerinin de etkili zeka geriliğine bile yol açabileceği yani aklın alamayacağı felaketlerden bahsediyoruz. Ömer Bey bununla ilgili UNICEF datalarını biraz getirdim. Ee, Dünya Sağlık Örgütü'nün izin verdiği sınırların üstünde e, partikül madde salı, soluyan çocuk sayısı bu dünyada iki milyar. Ya, ya onu ben de gördüm ve inanamadım. İki yani milyar. Birkaç defa okumak zorunda evet. kal. İki milyar çocuktan 2 milyar bahsediyoruz. milyar çocuktan bahsediyoruz. Bunun büyük bir kısmı 620 yüz e, Güney Asya'da e, ve Doğu Asya'da. 2 milyar çocuktan bahsediyoruz. Hindistan, Çin. Hindistan, diye, Çin tamam. bunun çok Çam, büyük Çinler. bir kısmını oluşturuyor. E, hava kirliliği aslında yoksullukla da ilişkili, yoksulluğu da yeniden üreten bir şey. Çünkü tam da dediğiniz gibi çocuk e, preterm dediğimiz hani anne karnında etkilenmeye başlıyor. Beyin gelişimi ve akciğer gelişimi, kalp gelişimi sektörü örüyor. E, erken çocukluk döneminde sıklıkla grip, zatüre problemleriyle yaşıyorlar. Bu ...okul gelişimlerine etkiliyor... ...akademik gelişimlerine etkiliyor... E, ...gelişmekte olan ülkelerin hepsinde... ...düşük eğitim, düşük sosyal sınıf demektir... ...aynı zamanda... Evet. ...bu üst sınıfa geçebilme şanslarını ortadan kaldırıyor... ...orta yaşlarda... ...genellikle akciğer ve kalp hastalıkları nedeniyle... ...pek çok sağlık harcaması yapıyorlar... E, ...ve orta yaşlarda da... ...çalışabilecekleri zamanlarda... ...iş hayatlarından uzak kalarak... ...gelirleri de düşüyor... Böylece yoksulluk kendine hem... Yani ...hava kirli olarak var ediyor... ...hem de tekrar yeniden üretiyor... Evet, arasında ad ...adaletsizliğin son... ...noktası yani artık... ...anakarnındaki çocuk da... Et, ...olumsuz etkileniyorsa... ...daha doğmadan... ...ve bundan daha büyük adaletsizlik olabileceğini... ...düşünmek de mümkün değil... ...peki şimdi durum çok... ...vahim olarak tespit ediliyor... ...bence... kalan bir on dakikamız var aşağı yukarı o şeyi konuşalım ne yapılabilir yani nasıl bir mücadele vermek gerekiyor çünkü bunları konuşup eyvah halimiz harap falan diye konuşmanın hiçbir faydası yok sokağa mı çıkmalıyız resmi yetkilileri mi etkilemeliyiz miting mi yapmalıyız ne yapmalıyız yani bunu önlemek için asıl soru bu ve çok fazla da zaman kalmadığı anlaşılıyor Şimdi şöyle e, biz bu işin sağlık profesyonelleriyiz ve biz biliyoruz ki akciğer için ve insan sağlığı için hava çok e, kötü bir şey. Ama bu konuda biz e, hep beraber çalışmak istiyoruz. Sizlerle, ot e, siyasal otoriteyle bu tek başına çözülecek bir yöntem değil. Örneğin e, planlanan termik santraller var. Yüzün üzerinde işte güzelim yerlere termik santraller yapılıyor ve Bu kömürlü termik santraller artık dünyada vazgeçilen, işte hiçbir şekilde fosil yakıtlarının kullanılmaması gerekli olan şeyler bizim ülkemize tekrar gündeme getirildi ve tekrar yapılmaya çalışıyor. Belki buralardan başlamak lazım. Ve e, aslında bakarsanız bir e, enerji niye var, nasıl var, ne kadar enerji var ve ne için var onların sorgularını yapmak lazım. Burada bireysel bir koruma yönteminden çok siyasi otoriteyle bir araya gelip Daha temiz bir e, havada bunun bir sağlık hakkı, insan hakkı olarak değerlendirmek ve aslında bu hava kirliliğinde iklim değişikliğine yol açarak salgınlara, felaketlere yol açtığını bilerek aslında dünyanın da sizin her zaman söylediğiniz gibi ömrünü kısalttığımızın farkına vararak daha ciddi herhalde ele almak gerekiyor. Her şey yapalım bence, sokaklara çıkalım, konuşalım, çağıralım, elimizden ne geliyorsa... Herkes bulunduğu noktadan, ben e, 7 yaşında bir kızım var benim, bir anneyim, bir hekimim ve e, bazen e, endişe duyuyorum nasıl bir akciğer kapasitesiyle e, gelişiyor çocuğum diye. Çünkü gayet iyi biliyoruz ki e, kötü havalarda, hava kiliyor olan yerlerde çocuk, yaşayan çocukların akciğer kapasitesi hem doğumsal olarak böyle oluyor ve akciğer kapasitesi de gelişmiyor Ve gelecek kuşaklara böyle bir nesil bırakmamak istiyorum ben bir hekim olarak ve bir anne olarak. Bilmiyorum Osman ne der bunun için? Yani küresel düzlemde düşürüp yerel davranmak lazım. Çünkü bu tüm dünyayı etkileyen bir sorun. O yüzden sadece kendi ülkenizin sorununuzu çözemeyeceksiniz. Temelinde aslında dünyanın gelir eşitsizliği ve yoksulluğu var. Eşitsizlik devam ettiği sürece, birileri bu kadar fazla ekonomik kaynakları el koyduğu sürece birilerinin enerji ihtiyacı son bulmayacak. Bu yüzden hani temel doktrin aslında ya büyü büyüğü daha çok daha çok. E, felsefesinin e, neyin karşılığında olduğunu düşünmek evet, temel sorun sistemde temel yani, sistem. kapitalizmde evet. yani bunun e, önlemine fren basmazsak bunu zapturapt altına alamazsak hava kirliliğinden sigaradan hepsinden öleceğimiz aynı şekilde açlık veya obeste nedeniyle bunların hepsi de aslında küresel kapitalizmle ilişkili şunu yapamıyoruz örneğin sadece 2015 yılında dünyada 9 milyon erken ölüm oluştu bunun anlamı şu AIDS, tüberküloz ve sıtma ölümlerinin hepsini toplayın, 3 ile çarpın hava kirliliğiyle olan ölümler. Çatışmalardan doğrudan ölümlerin 15 katı kadar insanı biz hava kirliliğinden ölüyoruz, öldürüyoruz. Ama Dünya Sağlık Örgütü AIDS ile ilgili program tanımlıyor, tüberküloz ile ilgili program tanımlıyor ama hava kirliliği ve enerji yoluna dair hiçbir şey tarif etmiyor. Örneğin tütünle ilgili çok iyi bir po kontrol politikası var. Diyor ki tütün endüstrisi asla bir taraf olarak kabul edilemez. Çünkü dünyayı kirletiyor ve insan öldürüyor. Eğer tütün endüstrisi e, ortama salgıladığı karsinojen maddeler nedeniyle kabul edilemeyecek bir ortaksa, bunun aynısını enerji santralleri için, enerji şirketleri için düşünmek lazım. Onlar da ortama karsinojen madde salgılıyorlar. O zaman aynı politikayı sağlık üzerinden tanımlayıp bir hava kirliliği kontrol politikası tarif ederek, O zaman enerji şirketleri bizimle aynı masada oturamayacak şirketler aynı tütün endüstrisi gibi tarif etmek lazım. Bu bakış açısını sağlayamadıktan sonra hani yapabileceğimiz şeylerin çok kısıtlı olduğunu düşünmek evet, lazım. Evet yani daha geçenlerde de Enerji Bakanı hem de önemli sermaye gruplarının da varlığıyla beraber... Şeyi açıkladı. Yani e, akıllı kömür stratejisi diye bir şey dünya yani literatür literatürüne aslında. de bir katkıda bulunmuş oldu. Yani yeryüzünün en kirletici maddelerinden biri, hatta birincisi olduğunu bildiğimiz hava kirleticisi ve aynı zamanda da işte küresel iklim değişikliğine küresel ısınmaya bir en kirli e, madde olarak geçen lignit hem de kömürünü, yerli kömürü destekliyorlar. Kahverengi kömürü Şimdi buna da hiç ses çıkarılmaması olacak iş değil yani. Evet. Ee, tütün şirketlerini bu dünya e, neyi ki bir katil olarak tarif etti. Evet, 50 yıl sonra. Evet, lisanslı bir katil. 50 yıl sonra. 50 yıl gecikmeyle. E, e, gecikmeli. kesinlikle öyle. Aynı işini enerji şirketleri için tarifletmeliyim. Hemen bugün itibariyle söyleyebiliriz. Sigara her bir insanın içtiği zehir ise... ...hava kirliliği aslında tüm topluma içirilen bir zehir. Bunların arasında bir fark yok. ...bütün şirketlerine nasıl bakıyorsak... ...onlara da öyle bakmalımız lazım. Bir nokta önemli... E, ...biz hep havayı konuşuyoruz... ...havanın topraktan bağımsız olduğunu zannediyoruz... Evet. ...ama örneğin yatağında çok iyi bir... E, ...bilimsel araştırma var... Hava kirliliğinin yatağının toprağını nasıl kirlettiğini, ağır metal birikimine neden olduğunu ve makalenin son cümlesi şöyledi. Saptanan miktarların sebzeler için tüketilmesine izin verilen değerlerin üzerinde olduğu. Evet. Gıdaya da Gıda. yani ben onu da görmüş ve bir ikinci dehşete de orada ha. kapılmıştım yani. Bunlar yeni araştırmalar. Ya, yani. Ve hava toprağı etkiliyor. Topraktaki bitkiye etkiliyor. O da bizim yediklerimizi etkiliyor. Zehri hem soluyarak hem yiyerek alıyoruz. Buna hani o yüzden e, çok cepheden karşı çıkıp sağlığımız için bu politikaları var edenlere akıllı kömür önerenlere hayır demek zorundayız. Bu edeceksin. büyük büyüme ve şey e, biz aslında e, kendi açık gazete olarak e, bir küçük e, kamu duyurusu e, hazırladık kamu spotu. Hani şimdi zorunlu olarak yayınlanıyor ya şeyler sigara için be. kan vesaire. Biz de kendi şeyimizi yaptık. Belki şimdi arkadaşımız Selahattin bize dinletir bakalım beğenecek misiniz? Elinize sağlık. Sağ Pek çok sigara satmayan gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigara satmayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek duman altı olabilirsin.org'da. Sigara satmayı bırak, hayatı bırakma. Mosmolay Kainatın tüm seslerine Açık Radyo Bir tane daha var, bu da kömürle ilgili. İzninizde onu da dinletelim. Kömürü bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet bazı zorlukları var. Ama bunlar aşılamayacak şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi kömürsüz olabilirsin nokta orada. Kömürü bırak, hayatı bırakma. Kara Ay Kainatın tüm seslerine Açık Radyo Spotlarımızı beğendiniz mi? Haykı olmuş. Çok <gülüyor> Elinize sağlık. Ol. <gülüyor> <gülüyor> bir şey daha eklemek istiyorum ben bu arada. Ee, yeşilliğimize sahip çıkmak çok önemli değil mi bu süreçte? Yani mesela İstanbul'da kuzey ormanları... ...şehrin nefes almasını sağlayan parklar, bahçeler... ...bir avuç kalmış yeşillikler. Yani belki buralara sahip çıkmakla başlayabiliriz bu mücadeleyi. Kesinlikle ve şu an Kadıköy'de görebildiğim... ...kentsel dönüşüm adı altında evin küçük bahçelerinin e, yok edilerek ikinci binaların çıkartılması. Halbuki kentte kaybolunacak, içinde kaybolunacak parklara ihtiyacımız var. Daha fazla binaya değil, daha fazla AVM veya otoparkı değil. Veya şimdi yapılmaya çalıştığı gibi Kadıköy'ün e, iskelesinin üstüne binalar inşa etmeye, denizin üstüne beton dökmeye değil... ...daha çok denize, yeşile ihtiyacımız var. neri değişil varsa çünkü orada sağlık oluyor. En güzeli İzmir çalışmamızda güzel bahçe çıktı. Hani neden orası? Deniz kenarı ve ağaç var. Ağacı ve denizi korursak, betondan uzak tutarsak sağlıklı bir hayat orada var demektir. Son derece ilginç bir şey de dün belki dün, dün gördüm galiba Guardian'da Britanya'da eski kömür madenci kasabalarında Terk edilmiş tabii oraları mahvolmuş yerler madenden. Sonradan bir sivil toplum kuruluşu da oralara tekrar insanları şey yapıp ama ağaç dikme projeleri, büyük ağaç dikme projeleri yapmışlar ve ölçümler büyük ölçüde mutluluk oranlarının arttığını gösteriyor. Yani Eski madenciler ağaç dikince mutlu oluyorlar. Şey söylemek isterim, İstanbul tam bir şantiye alanına döndü. Yani uzun uzun binalar, nefes alamayan bir kent ve ortalıkta hafriyatları taşıyan kamyonlar var. Yani hem hafriyatların, bu kentsel dönüşümün e, verdiği kirlilik, aynı zamanda trafik, dizel a, a, araçlar. Yani sanıyorum daha yeşil alana, nefes alınabilir parklara, bahçelere, yatay düzlemlere ihtiyacımız ve gökyüzüne ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Evet aynen öyle. Galiba bitiriyoruz değil mi? Galiba sonuna geldik. Bir, bir cümle eklememe izin verirseniz cümle. hep şöyle düşünüyor. Deniliyor ki hani kıta Avrupası Amerika gibi biz de zenginleşince ancak temiz olacağız. Ne olur İstanbul'un e, kirli bir kent olduğunu 11 e, en kirli kent arasında 8. sırada olduğunu unutmayalım. Dünyanın. dünyanın, dünyanın o, o, Avrupa'da evet, dünyanın, birinci. Avrupa'da zaten birinci. Biz ama örneğin Ee, ...Tahran'dan daha kirli bir kentte yaşıyoruz... ...İstanbul'da. Meksiko'dan... ...Sao Paulo'dan. Yani hani... ...Kıta Avrupası ve Amerika değil sadece... ...Meksika'nın başkentinden... ...Brezilya'nın temel şehrinden... ...İran'ın başkentinden de kirli bir... ...kent var. Dikkat ederseniz... ...bunlar gelişmiş merkez ülkeler... ...falan değil. Demek ki hani... ...gelişince otomatikman biz de temiz havaya... ...ulaşacağız falan değil. Bugün... ...yapılabilir bir şey. İstanbul... ...hani belki de yaklaşan seçimlerde... Daha çok bina vadeden değil de daha çok yeşil vadedenlerle temas etmemiz lazım. Siyaset tam da burada oluyor. Evet bence de bunu tekrar vurgulamakta ve diğer programlarımızda tekrar sizi burada konuk etmekten mutluluk duyarız doğrusu. Evet arada arada bence konuk etmekte fayda var. Bu bilgileri güncelleyip tazelemekte insanlara ulaştırmakta çok büyük fayda var bence sorunların çözümü için. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Evet. <gülüyor> Öyle. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. <gülüyor> Hoşça kalın. <Sessizlik> i̇klim için bir iklim adaleti güncesi. <Sessizlik> Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. <Sessizlik>